Ama deniz hazırlayan ve sunan Mahmut Karaman. 94.9 Radyo Şenliği'nden herkese iyi fikirler. Ben Beysun Gökçin. Bugün benim için çok önemli bir programı. Yapıyoruz. Biraz önce dinlediğiniz e, jenerik, açık ama sakin denizin jeneriği, e, Açık Radyo'nun ilk kuruluş yıllarında yayında olan bir denizcilik programıydı. Ben de Açık Deniz programcısı olarak Bayrağı Mahmut Karaman'dan devralmıştım. Mahmut tekrar hoş geldin. Selamlar herkese, hoş bulduk. Evet, e, programdan önce şöyle bir hesap yaptık. Ben aşağı yukarı 700 saate doğru yaklaşıyorum Açık Deniz olarak. Sanıyorum Mahmut Karaman'ın da bir aşağı yukarı 100 saati vardır. Yani ne diden söz ediyoruz? Aşağı yukarı 700-800 saatlik bir denizcilik programından söz ediyoruz. Yani e, Türkiye'de hatta dünyada denizciliğe bu kadar yoğun olarak yer veren, e, denizcinin, yelkencinin soluğu olan başka radyo var mı bilmiyorum. Üstelik de bu medyalar arası sularda... ...seyir yapan bir e, radyo... ...yani nasıl uluslararası sular var... ...uluslararası sular da ben çok severim Mahmut... ...orada hukuk yoktur çünkü... ...çok biraz var galiba... ...sen hukukçusun bir... ...hani uluslararası hukukta var ama... ...yani... açık diyorsun. ...herhangi bir e, ulusun... E, ...benim kanunlarım geçer dediği bir alan değil... ...bu medyalar arası... ...sular da bizim için öyle... ...hiçbir medya grubunun... ...sözünün geçmediği... Bizim bağımsız ve özgürce yelken yaptığımız rotamızı çizdiğimiz su var. Ve de işte bu radyo şenliği de bu geminin, bu yelkenlinin, bu açık radyonun bu rotasına devam etmek için destek istiyoruz. Hatta yani destek değil de katkı istiyoruz. Yani birlikte beraber program yapmak istiyoruz. Zaten bu istediğimizde karşılığını buluyor Mahmut. Çünkü bir sürü açık radyo dinleyicisi sonra gelip burada radyo programı evet, yapıyorlar. O zamana kadar beraber gelindi. Bundan sonra da beraber evet, Şimdi Bu rotanın devamı için 0212 343 41 41'e destek istiyorum. Üstelik de 30 saatlik bir destek diye bir hedef koydum kendime. 30 saatte aşağı yukarı bizim şu anda prodüksiyonumuzda olmayan bir mikserin 3579 lira KDV dahil Mahmut. Bunu kotarmaya çalışacağım. Fazlası da taş yünü. izolasyonda kullanacak taş yünü malzemesi olarak istiyorum. Şimdi bu arada tabii yemeğin Lokmanın iyisini sona bıraktım. İki tane daha konuğum var burada. Bir tanesi Alize, dört yaşında. Alize, hoş geldin. Hoş geldin. <gülüyor> Öbürü de Derin, yedi yaşında. Derincim, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi e, Mahmut gerçek bir denizci. E, tabii ki bunun da doğal sonucu olarak şu anda stüdyoda minik iki tane Denizcin var konuk olarak ikisi de kız çocuğu bunların. Bu arada hemen söylemem gerekiyor güzel seslerinden de anlamışsınızdır herhalde. Mahmut'tan aldığım bilgilere göre derin teknenin ismi ne? Amazon. Amazon. Hı hı. Hı hı. Peki sen teknenin gemicisiymişin galiba? Evet. Halatları sen mi topluyorsun? Ee, evet. Hı. Hmm. Peki dümen tutuyor musun? Hmm, evet. Peki kardeşinin de dümen tutmasına izin veriyor musun? Ona öğretiyor musun? Ee, ama zaten nasıl kullanacağımı anlamıyorum ama yine de doğru kullanıyorum. Bu yüzden kardeşimden pek emin olamıyorum. <gülüyor> Peki e, kardeşin bu işi senden mi öğrenecek yoksa babandan mı öğrenecek? Hmm, belki de babamdadır. Peki baban iyi bir denizci mi? Çok iyi bir denizci. Neden? Çünkü hep güzel yerlere götürüyor ve hiç kaybolmuyoruz. <gülüyor> Demek Mahmut navigasyon tamamdır. Peki. Kay kayboluyoruz da belli etmiyoruz. <gülüyor> Peki. Arkadaşlar ben tekrar e, şu telefon numarasını söyleyeceğim. 0212 343 41 41. 3579 ve üzeri yani 30 ve üzeri destek istiyorum çünkü taşınıyoruz derim biliyor musun taşınmak çok masraflı sen hiç taşındın mı ev taşındınız mı siz hiç <gülüyor> taşımadınız mı ee, ben doğmadım evde taşındılar ama ha sen bilim çok zordur biliyor musun yani o eşyaları topla kamyonlara yükle sonra git orada tekrar aç bir de başımız bizim belada taşınıyor açık diyor biliyor musun? Biz yeni bir mekana gidiyoruz. Tütün Deposu'nun orada yeni bir mekan. E bütün bu gördüğüm şu ordaki gördüğün südyolan hepsinin tekrardan kurulması gerekiyor. <gülüyor> bu da bayağı masraf demek biliyor musun? Mesela taş yünü diye bir şey lazım. Taş yünü ne? nasıl bir şey? Bilmiyorum. Bak şimdi. Taş taşı biliyorsun ama değil mi? Yün? Biliyorum. Peki taş ve yün nasıl bir araya geliyorlar? <gülüyor> Böyle bir malzeme var taş yünü diye. <gülüyor> ya işte bu Taş yünü ben de çok tuhaf karşıladım. bu teknik hayatta böyle tuhaf tuhaf kelimeler var. Biraz önce yukarıda bunun sohbetini yapıyorduk. Burada tekrarlamayayım. Taş yünü ses izolasyonunda kullanılıyor. Ses izolasyonunda ne biliyor musun? Mesela şimdi bak bu stüdyodan dışarıya ses çıkmıyor. Dışarıdan da içeriye ses girmiyor. Bunu da bir takım malzemelerle sağlıyoruz. Taş yünü de böyle çok ağır bir malzeme. Sesi geçmesine izin vermiyor. Biraz da pahalı bir Biraz ya. da pahalı bir Onun için e, bu 30 saatin üstündeki desteği de ben taş yününe. Evet. Ömer Madara izin verirse taş yününe ayırmayı düşünüyorum. 0-2-112-343-41-41. 30 ve üzeri destek istiyorum. Artık 30 kişi bir araya gelirsiniz yoksa bir kişi cebinden çıkartıp 30 saatlik destek mi verir? Bu seçimi size bırakıyorum. Peki Mahmut şu Açık Radyo'nun bu şahane yelkenliğinin. bu Denizci Radyo'nun ilk yıllarını konuşalım seninle. Nereden açık ama sakin deniz programını yapmaya karar verdin? Neral mi kandırdı, Ömer mi kandırdı? Bunun bir öyküsü var tabii. Üç dakika onu anlatayım. 94 ekibiydi zannediyorum. Bizim hepimizin sevgili bir dostu var. Altu, Altu ismi. Altu benim denizcilik fakültesinden dönem arkadaşım. O teknesiyle mavi tur yapar güneyde. Keyif turu diye bir e, tur yaptı Ekim ayında bütün profesyonel e, turlar bitmişti, bütün dostlarını topladı. Hı hı. Ama dostlar genelde birbirlerini tanımayan insanlar. Bu aslında çok e, riskli bir şey. Mavi tur, mavi gezi, mavi eziyete dönüşebilir birbirini tanımayan insanların bir araya gelmesiyle. Neyse bizim evet. tam tersi oldu. E, Ömer, e, Dilek, Meral, işte birkaç dost daha var. Çıktık. İşte bir radyo fikri var. Ondan bahsediliyor. Ben anlamaya Peki bir şey, çalışıyorum. Bir, şey, bir şeyi merak ediyorum. Bu hani dedin ya denize çıkınca kabus da olabilir diye. Ben şu meral boyuna tartışıp duruyorum. Teknede nasıl meral? İyi mi? Süper. <gülüyor> ya burada çok... Niye merak ettiğini anlamadım seni endişe sevk eden şey ne biliyorum da. En, endişe meralde var. Ben de yok şu. Tamam. Sonra. <gülüyor> Bırak anlasın ee, peki. Şimdi e, fikir işte nereden çıktı? E, Cem Madra, Ömer Madra beraber geliştirmişler. E, ama burada anlatacağım hiçbir şey hatırladı, yani her şey hatırladığım kadarıyla bir, <gülüyor> hiçbir fantazi katmıyorum. Hiçbir şeyi abartmıyorum e, ve yanlış da hatırlıyor olabilirim. Ama 15 sene 16 sene öncekini hatta 18 sene önce hatırladığım şeklinde anlatıyorum. Şimdi e, Cem fikri attı. İşte geliştirdiler falan. İşte bir de deniz programı yapılır mı falan. Hı hı. Benim radyoculuğum yok. E, medya tarafım yok. E, hiç fikirde yok. Yavaş yavaş kafamda şekillenmeye başladım. Onu şekillendiren oradaki insanlar baş olmak üzere. E, bencik Koyuna girdik Bencik koyunu denizciler bilir hiç Ege ile Akdeniz'i evet. ayıran bir yer bir e, Ekim sonu denizin üstü kaymak bir bir buçuk metre e, sis yani sis. orası çok kapalı bir koy olduğu için evet. e, havayla suyun sıcak farkından o mevsimde e, inanılmaz bir sis oluşuyor hiç kimse de yok. Denizde tekne de yok. Şimdi vardır yani şimdi her taraf tekne olduğu için Ekim'de de gitseniz tekne olur ama o gün yoktu. Ee, birden o sisin içerisinden bir balıkçı simsiyah böyle zeytin gözlü uzun saçlı böyle bir balıkçı çıktı A çekiyor. Hı -hı. Ee, i̇ki tane balık çıktı oradan biz de onu izledik izledik, yanaştık işte satar mısın alır mısın aldık o balıkları yedik bedik e <gülüyor> geçtik gittik. Selimiye'ye yarıştık. Ertesi gün, Hı -hı. işte bu arada da Cem nerede falan diye böyle bir konuşuluyor. İşte Cem Sorbonda şey okuyor, hukuk okuyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Sonra Selimiye'de ee, o bizim karşılaştığımız balıkçıyla balık aldığımız balıkçıyla Cem A düzeltiyor, A yıktılıyor. Cem Sorbonda antropoloji okuyor, antropoloji. Bırakmış. Orada balıkçılık yapıyor. O çocuk da onun balıkçı ortağı. Bizim balık aldığımız çocuk. Cem de bu açık radyodaki deniz programının fikrini atan kişi. Ee, nereden? İşte Fransa'da yaşarken Talasse diye bir evet. programdan. Onu da tesadüfen dün kızlarımla beraber seyrettim. 2-2,5 saat hiç kesintisiz izlediler. Yani 6-7 yaşındaki bir çocuğun 2 saat boyunca izleyecek kadar güzel görüntülerin olduğu... Cazip görüntüleriyle olduğu bir program. Ondan sonra tabi Cem'le tanıştık. Fakat bir ilginç öykü Cem'in e, eşi yani 20 sene evvel orada karşılaştığımız kız arkadaşı sonra eşi ismi Emanuel'di herhalde. Deri'nin de e, geçen sene hocası oldu İstanbul'da. Süper. Peki ben şimdi tekrardan e, 0212 343 41 41 numaralı destek telefonumuzu tekrarlamak istiyorum. E, sohbet çok keyifle gidiyor ama bir müzik arası verelim ve siz bu müziği dinlerken lütfen şu 30 saatlik hedefime ulaşmamı sağlayın. E, bu dün... bir ses çıktı oradan. Peki. Şimdi müzik arası veriyoruz. Fisherman's Blues The Water Boys ve destek telefonlarınızı hemen şimdi istiyorum lütfen. 212 0212 343 41 41 e destek istiyorum açık deniz ve açık ama sakin deniz programlarının toplamı için Attığımız boş destek telefonlarınızı bekliyorum. Deniziliyi desteklemenizi bekliyorum. ...94.9... ...Radyo Şenliği devam ediyor... ...bu arada bir bilgi vermek istiyorum... ...ben denize destek istiyorum... ...ama bu açık radyo destek anlamına geliyor... ...çünkü açık deniz programı da... ...açık ama sakin deniz programı da... ...açık radyo olmasaydı olmayacaktı... ...dolayısıyla... ...bir küçük bilgi açık deniz programının ...2012'ye kadar ki... ...program saatleri doldu... ...ama bunun hiç önemi yok... ...açık radyoya verdiğiniz her destek... ...denize vereceğiniz destek anlamına geliyor... Bu arada geçen hafta burada Ada ile Deniz program yapmışlardı. Bilmiyorum biliyor musun Ada bebek kokusunda küçücükken e, annesinin karnındayken geldi. Bu arada o program sırasında Adnan Mahcup isimli bir dinleyicimiz benim yelkenci arkadaşım e, sistem etti bana. Çünkü radyoyu aramış ama demiş ismimi Ada söylesin diye. Bizimkiler de atlamışlar. Adnan da sistemedi çok kırgınım açık radyoya dedi. Ben de ya bir dakika Adnan dedim. Sen dedim bir saate daha destek ol dedim. Ben dedim <gülüyor> üç kere Adnan mahcup çok yaşa Adnan mahcup çok yaşa Adnan mahcup çok yaşa diyeceğim. Dedim o da bunun üzerine peki o zaman ben bir saate daha destek olacağım dedi. Şu anda gezgin korsanlar Adnan mahcup'un teknesinde Anarada'da toplanmışlar. Ama hala yedi hat boş hala aramıyorlar. Bu sefer de ben onlara kırgınım. Bu ...30 saati doldurmamız lazım... ...şimdi gelelim... ...tekrardan derine... ...derin sen gemiciyim demiştin... ...evet... ...değil mi... ...peki evet. bana şimdi bir tekne... ...önce... ...marinadan nasıl ayrılır... ...önce hangi halatı söküyorsunuz... ...önce... ...ee... ...ağaca bağladığımız bal söküyoruz... ...halatı söküyoruz... Ha, ...evet tamam... Sonra, ...sonra baban ne yapıyor... Sonra babam çekiyor haladı. Ben de e, tekne geri görüyorum sonra babam haladı çıkarıyor. Çıkarıyor. 4 hat boşmuş. Hala 4 hat boş. 7 hattında da dolu olmasını istiyorum. 30 saati hedefledik. Bu 30 saatin şu anda bilgisayarda karşılığı 3579 lira bir mikser, kalanı üstü yani 30 ve üstü de taş yine olacak derin. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi peki Halat kıştan halatı aldık. Değil mi? Sen halatları sen mi toparlıyorsun yoksa babam mı topluyor? O, ya, o sıra yüzerek tekneye geliyor halat halatları. Yani babam o... toplarken ben yüzerek tekneye sen geliyorum. Sen kaç yaşında yüzmeyi öğrendin ya? Hmm, iki aylıkken. 2 aylıkken annenin <gülüyor> Beni denize attılar sonra İki yaşında da öğrendim. Deniz kim attı senin denize ya? Baba. Az kalsın babam polis polis onları uh, alacak uh, yakalayacak hapse atacaktı ama <gülüyor> hapse atmadı. <gülüyor> Peki ee, bu arada ben Alize'ye de sorayım. Alize de 4 yaşında. Alize sen yüzme biliyor musun? Hı hı. sen ne zaman öğrendin? 3 yaşındayken. Üç yaşındayken. Peki Mahmut Ali mi denize attın? Birinciden biraz daha tecrübe oldu. Atmadık onu. Polisler Gerçekten Nisan ayında olduk? iki aylıkken <gülüyor> atmıştık. Aşılar maşılar hiçbir şey yok. Cahilliğin verdiği cesaretle attık. de biraz daha bilinçliydik. Atmadık ama fark etmedi. İkisi de denizci oldular. Peki ben derine tekrar yelkeni sormak istiyorum. Sen motorla mı gitmeyi seviyorsun yelkenle mi gitmeyi seviyorsun? Yelken. Yelken. Neden? Çünkü o daha büyük ve bazen yelkene tırmanıp oyun oynayabiliyorum. <gülüyor> sen sıkı bir <gülüyor> sen sıkı bir denizci yetiştirmişim Bahmut. Peki 0212 343 41 41 e bilmiyorum 30'un kaç tanesini aldık destek olarak ama e benim hedefim hala 30 ve üstü. Tekrar 0212 343 41 41 Mahmut Karaman Alize Karaman Derin Karaman'la birlikte ben de Beysun Gökçin. Ee, açık ama sakin deniz ve devamındaki açık deniz programı yapıyoruz. Yani bunlar kardeşler artık. Peki Mahmut e, ne kadar program yaptın ve ilk aldığım tepkiler neydi? Yani bir deniz programı yayınlanmadığı zaman e, yani Mesela konu bulacaksın diye soran oldu mu? Ya aldığım bir tepki, birkaç tepkiden bahsedeyim. Sonradan tanıştığım yani program yaparken tanımadığım bir arkadaşım şey dedi. Ya dedi sen o program sen mi yapıyorsun? Ne enteresan şeydi. Ben dedi araba kullanırken dedi arabayı sağa çekip <gülüyor> tamamen radyoyu açıp trafikten falan arını programı dinler sonra devam ederdim. <gülüyor> Diğer tepki almıştım. Buna benzer birkaç daha tepki. Benim programlarım yani bir bir buçuk sene sürdü. Her hafta yapamayabiliyordum. Öyle bir radyoculuktaki sürekliliği engel bir durum vardı. Ama şunları yaptım mesela seyahat edip hafta içi seyahat edip malzeme toplayıp ne bileyim bir hafta. Ee, Norveç'teki Roskilde müzesine Viking müzesi Roskilde'deki Viking müzesine gidip oradan malzeme toplayıp geldim program yaptım hmm. bir hafta işte Manoköy'e gidip e, iş için veya özel seyahat için gittiğimde oraya denk getirip oradaki Kaptan Kusto deniz müzesinden topladığım malzemelerle geldim program yaptım bir hafta e, canlı olarak İstanbul Boğazından geçiş yapan bir e, gemiye Klaus kaptan ve işte yabancı kaptan eşliğinde Ee, ...bir program yaptık, izin aldık... ...çıktık Hı. gemiye, transit geçen bir gemiye... ...bir hafta bir dalış programı... ...sualtı programı yaptık... Hı. ...aklıma gelenler bunlar... ...peki konu, Şimdi, konu sıkıntısı... Konu sıkıntısı ...denizde konu sıkıntısı diye bir şey yok... ...bir hafta boğazlardan hukuki geçiş statüsünü yaptık... Ee, ...yani... ...deniz yemekleri programı yaptık... ...denizde sıkıntı olur mu... ...deniz kadar bir zenginlik olabilir mi... ...yani... E, Çocuklarla yaptığımız programda da e, bunu belki ifade etmek doğru olacak. E, ya ben günümüzdeki gelecek nesil açısından en büyük sorunun çocukların e, doğadan kopartılması olarak görüyorum. Yani e, bizim çocukluğumuz, hepimizin çocukluğu sokakta e, doğada geçti. Evet. E, bugünün bunun en büyük düşmanı da şu alışveriş merkezleri var ya alışveriş e, merkezleri. E, e, e. Her taraf alışveriş merkezleri. İşte hafta sonu veya hafta içi çocuklar Ne yapalım, ne edelim? Hadi alışveriş merkezine gidelim. Bir iki kafe, McDonald's, efendim, oyuncakçı dükkanı falan. Maalesef Peki hemen derin... biz de bundan bazen kurtulamıyoruz. Hemen derine soralım Mahmut istersen. Alışveriş merkezleri mi, deniz mi? Hmm, i̇kisini de çok seviyorum. <gülüyor> Peki böylece... Buradan... Ama en çok denizi seviyorum çünkü bazen dondurma yiyorum ve dışarıda uyuyabiliyorum. <gülüyor> <Sen gülüyor> dondurma güven... nasıl yiyorsun? Heh. Bazen yiyorum. Nasıl yiyorsun? Bir... Abiler geçiyor değil mi? Botlar Hı -hı. geçiyor, onlardan istiyorsun. Sen güvertede uyumayı mı seviyorsun? Gece. Hı -hı. Hmm, yıldızları mı seyredeyorsun? Peki, ee, peki ben şu telefon numarasını tekrar vereyim. 23 eksiğimiz var. 02112 343 41 41 7 destek gelmiş. 23 destek daha istiyorum ki hedeflediğimiz 30 rakamına ulaşmak için. Peki Mahmut e, sen. Genelde sohbet programı mı anlatıma dayalı pro programlar? Ben konuk oluyordu. Konuklarla işte uzman bir konuk oluyordu. İşte ben de kıyısından köşesinden kendi uzmanlığımla katılıyordum. Bazen tek yapıyordum. Tek yapmak zor tabii. E, sen bunu çok başarıyla yürüttüğünü görüyorum. Ben çok zorlanıyordum tek başıma program yaparken. E, dışarıda yaptığım kayıtları mesela bir dalış programında... E, Aldığım işte e, kayıtları, canlı kayıtları program içerisinde kullanarak da Hı -hı. yapabiliyordum. E, genelde diyalog şeklinde geçiyordu. Yani bir konukla, uzman bir konukla. Ben yapıyordum. tabii e, da, daha önce seninle yaptığınız programda da söylemişim. Tekrar söylemek istiyorum. Şimdi senin program yaptığın dönemde Açık Radyo'nun dinlenilir ve bilinirliliği çok daha azdı. Dolayısıyla mesela... Şu anda burada bir program yaparken ben biliyorum ki işte on binlerce kişiye ulaşabiliyorum ee, internet üzerinden dinleniyorum vesaire. Dolayısıyla bu bir motivasyon unsuru yani bütün şovlar gibi tabii ki seyirci çok önemli. Yani Hiç mesela bu destek kampanyasını sadece bir maddi destek sağlama meselesi değil yani aynı zamanda o sayı yükseldikçe Sen programcı olarak daha fazla, fazla fazla olduğunu anlıyorsun. Ve daha çok da işine artırıyor. konsantre, evet. motive i̇şin işin oluyorsun. Yani sizin o dönemde inatla programları sürdürüyor olmanız, inatla da o kaliteyi yükseltmiş olmanız ki bence ben çok önemsiyorum o ilk 3 seneyi. O zaman da şöyle bir avantajı vardı. Çok fazla radyo ve televizyon kanalı yoktu. yani bilmiyorum ben istatistikler yok elimde o gün kaç kişi da Açık radyo bugün kaç kişi dinliyor bilmiyorum ama e, Açık Radyo doğdu, iyi doğdu yani sağlam doğdu, güçlü doğdu ve öyle de devam ediyor çok e, cılız bir dinleyici kitlesine hitap etmiyordu o zaman da iyiydi hatırladım. şey tabi dinleyici kalitesi çok yüksekti evet. ama işte o dinleyiciler artı o programcıların e, inadı ve bu sürekliliği sağlamış olması Açık Radyo'yu Bence dünyanın en önemli getirdim. bir radyo markası evet. haline getirdi. Dolayısıyla işte bu deniz programı Açık Radyo'nun denizciliği de o anlamda bence çok çok önemli. Belki bunu yani insanın aklına gelmiyor olabilir ama her hafta Bir deniz programının deniz diye ilgili takım insanların on binlerce kişiye ulaşabiliyor olması. Başka yoktur olması. zannetmiyorum evet. dünyada böyle bir ne radyo ne televizyon programı var. Peki vardır. ben e, bu denizli radyoya 0212 343 41 41'den destek istiyorum. Nature Boy Nick Cave'den. Some routine atrocity My father said don't look away You gotta be strong You gotta be bold now He said that in the end It is beauty that is gonna save The world now And she moves Among the spirals And she flows As she moves among the flowers, As she moves something deep inside of me I was walking round the flower show like a leper Coming down with some kind of nervous hysteria I saw you standing there, green eyes, black hair Up against the pink and purple hysteria Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi özel yayınındayız. Lütfen 212-343-4141 41 numaralı programı arayın ve Açık Radyo destek olmak istediğinizi, bir veya birden fazla programa destek olmak istediğinizi bildirin. Evet, açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini tıklayarak destek oluyorsunuz. 20 eksiğimiz var, 30'a ulaşmak için. Evet, dünyanın en denizli radyosuna destek istiyorum. <gülüyor> As she floats upon the breeze. As she moves. Evet 0212 343 41 41 den denize destek oluyorsunuz açık radyoya destek oluyorsunuz. Evet, müziği biraz aşağıya aldım. Alize'le biraz sohbet etmek istiyorum. Ona bir soru sormak istiyorum. Alize, sana da aynı soruyu sorayım. Ablana sordum. Alışveriş merkezlerini mi daha çok seviyorsun? Tekneyi mi daha çok seviyorsun? İkisini de seviyorum. İ ama en çok tekneyi. Tekneyi seviyorsun. Peki, sen... Sabah mı yüzmeyi seviyorsun yoksa öğleden sonra mı? Ee, öğlen. Sabah. Öğlen daha iyi çünkü o zaman hava sıcak oluyor. Sabah biraz soğuk oluyor. Peki olabilir. gözlük takıp balıkları seyrediyor musunuz? Hı -hı. Şirat geldik böyle boru var mı? Tık nefes alabiliyor Hı -hı. musunuz? Hı -hı. Aferin Mahmut. Tebrik ediyorum. Hı -hı. Tebrik ediyorum. Dört Ayrıca yaşında... Beysun abi onun ismi gözlük değil maske. Ha maske, ha biz eskide kaldık yahu. Maske mi diyorsunuz siz ona? Gözlük şey, gözlük alan böyle burasında hava da. Ha yüzme gözlüğü evet. anladım. ha, Biz tabii bizim zamanımızda öyle çok fazla zengin bir e, olanaklar yoktu. Dolayısıyla biz gözlük deyip geçiyorduk işin içinden. Peki e, Mahmut size su altı fotoğraf makinesi aldı mı? Yani su altında balıkların fotoğrafını çekebiliyor musunuz? O çekiyor ama babam. Sana vermiyor mu makineyi? Ha? Sen istedin sen istedin mi baba ben de fotoğraf <gülüyor> çekeceğim bir. İstemedim. İstemedin mi? Bence istemelisin ama çok keyifli oluyor bu su altında foto. Ama... Mesela Alize'nin fotoğrafını çeksen dalmışken ama o, nasıl işte böyle fotoğraf makinesi da bozulmuyor mu? Yok özel fotoğraf ama <gülüyor> özel bir onun da bir maskesi var içine koyuyorsun o da su, su almıyor. Peki Aizecim sen okula gidiyor musun? Kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Bilmiyorum. Peki arkadaşların senin yüzme bildiğini biliyorlar mı? Bilmiyorlar. Onlar biliyor mu peki? Çünkü anneler daha küçük de ben de onlardan daha büyüğüm. Çünkü ben küçük... Onlar küçük üç ile... o dört yaşında. Ve, onlar... Ve boyu daha uzun. Ben fiziksel olduğum için onlar küçük, ben de büyüğüm. O yüzden sen yüzme biliyorsun. Ama ben galiba biraz da siz şanslısınız ki... ...Mahmut gibi bir babanız var. Gerçek bir denizci. Hatta yani o kadar... Yani derini de suya atmış galiba. Orada bir o hikayeyi ben çok güldüm. O polis meselesi yani geldi mi polis tekniğe? Ee, neredeyse geliyormuş. <gülüyor> Peki 0212 343 41 41'den e, açık radyoya destek oluyorsunuz. Türkiye'nin en denizci radyosu. Mahmut Karaman'la birlikte yapıyoruz bu deniz programını. Artık bunun program ismi yok deniz programı. Peki Mahmut, biraz e, hukuktan söz edelim mi? Allah, denizliğe hukuk mu sokacağız? E, ama yani ben deniz hukuku... Ha, ben, deniz hukuku. Deniz hukuku hmm. ama çok şey. Bana çok enteresan geliyor. Yani mesela, e, bir, sanki karadaki hukuka göre biraz daha adalet duygusu daha yoğun gibi deniz hukukunda. E, çünkü, öyle mi desek? Deniz, yani mesela... Deniz hukuku... E, En eski hukuk yani insanların mal alışverişinin, mal mübadelesinin e, başlangıcı deniz taşımacılığına dayanıyor. Dolayısıyla denizin kuralları çok eski, çok köklü e, ve bugüne de e, o köklülük, o sağlamlık yansımış durumda. E, en adaletli demeyelim de e, en eski En... Hayır şurada şey var adaletler daha yani mesela ne bileyim te... denizde bir tekne senden yardım istediği zaman eğer Hı. yardımı vermiyorsan bir gerekçen olması gerekiyor. Bu karada böyle değil ama. Yani karada sen atıyorum bozulmuş başı dertteki bir arabaya yardım etmek zorunda değilsin istese bile Ama denizde böyle bir, böyle bir şey var. Doğru. O biraz tabii e... Nereden geliyor bu? Ya o nereden geliyor biliyor musunuz? O an içinde bulunduğunuz şartlar size onu hissettiriyor aslında. Yani Hı. Bu böyle mutlaka kuralı vardır. Mesela kanunda bile yazar bir geminin rotasından sapması aslında yük ilgilisine karşı bir sorumluluk gerektirir. Ama bu insani bir amaçlaysa bir kurtarma yardım faaliyeti içinse o sorumluluk ortadan kalkıyor. Yani bir gemi bir kurtarma yardım faaliyetine katılmak için... Rotasından, ee, rotasından çık çıkabilir bu bir deniz taşımacılığı deniz taşıma hukuku bakımından da sorumluluk doğurmaz yasada da yani dünyadaki bütün mevzuatlarda uluslararası konvansiyonlarda da bu yazar Hı -hı. fakat denizde yardım gerçekten e, insanın vicdanlı ilkeli ahlaklı olması veya kuralların öyle olmasıyla da ilgisi yok. Ya bana göre yok. Ben birkaç kez yaşadım. Bana ben çok meğer... ya O an o duyguyu hissediyorsunuz. Şimdi karada tabii başkalarının yardım imkanı var. Denizde yoksunuz. Yani düşünsenize bir açık denizde bu Akdeniz olabilir, okyanus olabilir. Etrafta belki 50 milde 60 milde başka gemi yok. Sadece sizsiniz. O duyguyu hissediyorsunuz zaten. Yani şartlar sizi o kurtarma yardım faaliyetine katılmaya zorluyor. Yani denizde bir kaptanın bir işte E gemi bürette batının kurtarılmaya muhtaç birisini görüp de görmemezlikten gelmesi, pas geçmesi böyle şeyler mümkün değil ya. Yani, tarihte de hiç yoktur. Ama karada mümkün galiba. Vallahi kara kısmını bilmiyorum ben. Ben de sorun sorunluyor. Peki, Peki. Ee, bir müzik arası daha verelim ve dinleyicilerimizden destek olmaları için zaman verelim. Bobby Darin'den Beyond the Sea'yi dinleyeceğiz 0212 343 41 41 AçıkRadyo.com adresinden destek olun düğmesinde tıklayabiliyorsunuz. Kaç eksiğimiz var bilmiyorum ama biraz önce 20 eksik vardı 30'u tamamlamam lazım yoksa rezil olacağım bütün radyoya. Sand and watches the ships that go sailing somewhere. On the sea, she's there watching for me. If I could fly like birds on high, then straight to her. Evet, e, Mahmut Karaban'la yaptığımız programın yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Bu arada e, destekçilerin isim listesi geldi. Ben Mahmut izninle... Lütfen. E, birini sen oku, birini ben okuyayım. Öyle yapalım. Çünkü Ömerli Erhasan öyle yapıyorlar. Evet, ben okumaya başlıyorum. Sen. Mine Taygun. Ayşe Nihan Kuzucu. Cem Ünsal. Adnan ve Valentina Mahcup. Anarada Teknesi. Çiğdem Tepecik. Be Bekirhan Han Eğribaz. Ahmet İhsan Mutlu, Esin Paternoster, no Güven Koca, Akın Dalça, Defne Feyzioğlu, Sancan Çokacar. Evet dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz ama daha 2 dakikamız var. Hala açığımız var. 0212 343 41 41'i arayıp Türkiye'nin Denizli Radyosu'na destek olun. Peki ben bu arada e, Derine Çok teşekkür etmek istiyorum programa katıldığı için. Son bir şey söylemek ister misin Derin'ciğim? <gülüyor> Peki. Alize sana da çok teşekkür ediyorum. Sen bir şey söylemek ister misin son olarak? <gülüyor> evet. Ne demek? Evet demek mi istiyorsun başka bir şey söyleyecek misin? <gülüyor> Bekli, tamam. <gülüyor> Mahmut Karaman'a çok teşekkür ediyorum. Açık ama sakin Deniz'in e, programcısıydı. Yanılmıyorsam. E, aha. E, ve de bu arada Mahmut Karaman 4 saat e, destek verdi Açık Radyo'ya. Dolayısıyla Yanılmıyorsam benim hedeflediğim e, rakamın yüzde ellisine ulaşmış oldum. Ama bundan sonra da bu destek devam edecek herhalde. E, açık ama sakin denizin jeneriği de girdik. Birazdan açık denizin eğer bir aksilik olmazsa gene aynı jenerikle çıkacağız? Peki. Açık ama çıkacakmışız. Peki e, bir bir e, Şarkıyla veda ediyoruz. Charles Charlotte Lammer Deniz demek tekrar çok teşekkür ediyorum. Tekrar numarayı da tekrarlıyorum. 0212 343 41 41 arayın ve destek olun. Lamer On voit danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons. Avec les angles si pur, la mer, bergère d'azur, infinie. Vous voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Vous voyez, ces oiseaux blancs. Et ces maisons rouillées La mer Les a bercés, Le nom des golfes clairs Et d'une chanson d'amour La mer A bercé mon cœur Pour la vie La mer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 Avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur, infinie. Vous voyez, allez, près des étangs, ces grands, grands roseaux mouillés, mariée, Voyez, allez, ces oiseaux blancs. He Sakin Deniz hazırlayan ve sunan Mahmut Karaman